Mes'ler üzerine mes verilmesi. 151. Aya giyilen ve mes denilen ve mes hükmünde bulunan şeyler üzerine abdest alınırken mes edilmesi caizdir. Bu İslam şeriatının göstermiş olduğu bir kolaylıktan ibarettir. Bu mesten maksat meslerin üzerine ayakların parmakları ucundan aşık kemiklerini aşmak üzere inciklere doğru el parmaklarını ıslak olarak sürmektir. 152 Ayaklara mesin farz miktarı, her ayağın ön tarafında bulunan mesin üzerindeki el parmaklarının en küçüğü ile üç parmaklık yerdir. Bu kadar bir yere mes ile bu farz yapılmış olur malikilere göre meslerin bütün üstüne mes edilmesi lazımdır Bir miktarına mes yeterli değildir Ambmelilere göre meslerin üstünün çoğu kısmına mes edilmesi yeterli olur Şafillerce de meslerin üstüne bir parmak kadar bile olsa mes edilmesi de yeterlidir 153 meslerin altına mes edilmez Yapılan mesle, parmakların açıkça bulunması, meslin el parmakları ile yapılması ve meslin ayak parmakları ucundan yukarıya doğru yapılması sünnete uygun bir mestir. Yoksa meslin üzerine su dökmek, mesli sünger gibi bir şey ile ıslatmak, meslin üstüne enini olarak mesletmek veya mesle meslin koncundan başlamak da yeterli olur. Şu kadar var ki bunlar, sünnete uygun düşmez. 154 Ayakları topukları ile beraber örten çizmeler, potinler, kendileri ile 3 mil kadar yürünebilecek derecede kuvvetli kalın çoraplar ve konçulu abaterlikler mest hükmündedir. Bu sebeple bunların üzerine de mes yapılabilir. Mesin caiz olmasındaki şartlar 155 Bir mesin caiz olması şu 7 şartın bulunmasına bağlıdır. 1. Mesler ayağa abdest için ayaklar yıkandıktan sonra giyilmiş olmalıdır. Bir özür sebebi ile ayağa veya sargısına mes edilmiş bulunması da yıkama hükmündedir. Bu sebeple bu mes'den sonra giyilmiş mesler üzerine mes 2. Mesler ayakları topukları ile beraber her taraftan örtmüş bir halde bulunmalıdır. Topuklardan kısa mesler, potinler ve benzeri şeyler üzerine mes yapılmaz. 3. Ayağı giyilmiş mesler ile normal bir şekilde en az bir fersah yaklaşık 5 kilometre yani 3 mil, bir karameli yaklaşık 1609 metredir. Kadar bir yol yürümek mümkün olmalıdır. Bir mil ise şeran 4000 mimari arşın, bir mimari arşın yaklaşık 76 cm mesafedir. Böyle bir arşın ise 24 parmaktır. 4 Meslerden her biri, Topuktan aşağı kısmında ayak parmaklarının küçükleri nispetinde üç parmak miktarı delikten, sökükten, yırtıktan beri bulunmalıdır. Şu kadar var ki böyle bir noksan ayak parmaklarının uçlarına tesadüf ederse miktara değil adede bakılır. Üç parmak görünmedikçe mesle zarar vermez. Aynı şekilde meslerde üç parmak miktarı sökük bulunduğu halde Meslerin sağlamlığı sebebiyle yürürken bu sökük açılıp görünmezse, meshe zarar vermez. Bir mesdeki yırtıklar toplanır, iki mesdeki yırtıklar toplanmaz. Bu sebeple bir meste iki, diğerinde de bir veya iki parmak miktarı yırtık bulunursa meshe mani olmaz. Malikillere göre ayağın en az üçte biri görülecek miktarda bulunmayan bir yırtık Mes'i bozmaz. Şafiler ve Hanbelilere göre ise ayakta yıkanması farz olan herhangi bir miktar Mes'lerdeki bir yırtıktan görülecek bir halde bulunsa Mes'e bozulmuş olur. Mes bozulmuş olur. Hatta o miktar çorap ile veya başka bir şey ile örtülmüş bulunsa bile. 5- Mesler bağımsız olarak ayakta durabilecek derecede kalın olmalıdır. 6. Mesler dışarıdan aldığı suyu hemen içine çekerek ayağa kavuşturacak bir halden beri olmalıdır. 7. Her ayağın ön tarafından en az 3 küçük el parmağı kadar yer mevcut bulunmalıdır. Bu sebeple bir veya iki ayağının Ön tarafı bulunmayan kimse meslerine mes edemez. Hatta ökçe tarafları mevcut bulunsa bile. Çünkü bir ayağı yıkamakla diğerini mes etmek bir arada olmaz. Fakat bir ayağı tamamen mevcut bulunmayan kimse diğer ayağına giydiği mes üzerine mes edebilir. Bu halde mes ile yıkama bir arada olmuş olmaz. Mes Müddeti 156 Bir meslim müddeti mukim olan kimse için bir gün bir gece yani 24 saat misafir için yani en az 18 saatlik bir mesafeye giden yolcu için 3 gün 3 gece 72 saattir. Bu müddet abdest bozulma anından itibaren başlar. Mesela bir kimse bugün saat 1'de ayaklarını yıkamak suretiyle abdest alıp meslerini giyse de kendisinden saat beşte abdestini bozan bir şey meydana gelse, bu beşten itibaren mesin müddeti devama başlamış olur. Yoksa meslerini giydiği vakitten başlamış olmaz. 157 Mükim iken misafir olan kimse, misafir müddetine tabi olur. Bu müddeti doldurur. Bilakis, misafir olan kimse bir gün ve bir gece mes sonra muhkim olsa müddeti bitmiş olur. Bu sebeple ayaklarını yıkaması lazım gelir. 158 Meslerini mes etmek suretiyle abdestli bulunan kimse meslerini ayağından çıkarınca yalnız ayaklarını yıkaması lazım gelir. Abdestini tamamen tazelemesi icap etmez. Fakat Ayaklarını yıkamak suretiyle abdest alıp mesleni giyinmiş olan kimse daha bu abdesti bozulmadan herhangi bir sebeple mesleni ayağından çıkarsa abdesti bozulmayacağı için ayaklarını tekrar yıkaması lazım gelmez. Malikilere göre mes için bir müddet yoktur. Guslü gerektirici bir şey bulunmadıkça mes üzerine daima mes edilebilir. Şu kadar var ki. Cuma namazını kılacak kimseler için her Cuma günü mesleni çıkarıp ayaklarını yıkamak menduptur. Şafiler ile Hambelllere göre mubah bir seferde bulunan kimse için mes müddeti üç gün üç gecedir. Günah sayılan bir seferde ise bu müddet bir gün ile bir geceden ibarettir. Sargı üzerine mes. 159. Kırılan veya yarısı bulunan bir uzvu yıkamak zarar verdiği takdirde, üzerine bağlı olan tahtaya veya beş sargıya, abdest ve gusül halinde bir kere mesh edilir. Bu meste zarar verse terk olunur. 160. Elde, tırnakta ve başka herhangi bir uzundaki bir yara üzerine konulan sakız, pamuk gibi şeylerin ve ilaçların üzerine de zaruret halinde birer kere mes yapılır. Bunlara sıcak su zarar vermediği takdirde mes yeterli olmaz. Yapılacak mesin sargıyı kaplaması lazım değildir. Ekseri kısmına mes kafidir. 161. Sargıyı çözmek zarar verdiği takdirde özür mahallinin etrafından Sargı altında kalan yerleri yıkamak lazım gelmez. Bunlardan açık bulunan yerleri mes etmek yeterli olur. 162 Böyle bir sargı üzerine yapılan mes, bir müddete tabi değildir. Özür devam ettikçe üzerine mes caiz olur. Bu sargının abdestli bir halde sarılmış olması da lazım değildir. 163 bir sargı üzerine mes yapıldıktan sonra değiştirilirse tekrar mes lazım gelmez. Aynı şekilde bir sargıya mes yapıldıktan sonra üzerine başka bir sargı daha bağlansa yeniden mes'e lüzum görülmez. Ve henüz özür yok olmadan sargı açılsa mes bozulmuş olmaz. 164 İki ayaktan birinin üzerine bir özür sebebiyle mes yapılsa diğerini yıkamak lazım gelir. Çünkü bu mes de yıkamak hükmündedir. 165. Özür büs bütün yok olunca mes bozulmuş olur. Artık sargıya mes edilmez. Mes'i bozan şeyler. 166. Abdesti bozan her şey Mes'i de bozar. Bu sebeple müddet henüz bitmemiş ise yeniden alınacak abdeste meslere veya sargılara yeniden mes yapılır. Aşağıdaki hususlardan dolayı da mes bozulur. 1- Üzerine mes edilmiş olan mes'in ayaktan çıkması veya çıkarılması, bu halde abdest mevcut ise yalnız ayakları yıkamak yeterli olur. Bir mestin koncuna kadar ayağın çoğu kısmının çıkması da tamamen çıkması hükmündedir. 2. Mes müddetinin son bulması bu halde henüz abdest devam ediyorsa yalnız ayakları yıkamak kafidir. Yeniden tam bir abdest almaya mecburiyet yoktur. Bununla beraber mes müddeti son bulduğu halde meslerin ayaktan çıkarılması takdirinde Ayakların soğuktan donması gibi bir zarardan korkulursa yine meşe devam edilir.